kişi de yani bizde para olmayınca herhangi başka birisinin bizden para istemesi ya bana de işte kredi çekebilir misin bana borç verebilir misin Kredi ama hani bankadan çekebilir misiniz? Bizim bu durumda ne yapmamız gerekiyor veya nasıl bir cevap vermemiz gerekiyor karşınızdaki insana? Evet, soralım hemen hocamıza Yusuf Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya ve sizlere saygılar, selamlar. Evet. Ee, hocam başkaları bizden kredi çekmemizi istediğinde evet nasıl bir cevap vermeliyiz diye sorarlar. Faizli kredi kast ediyor evet. zannedersin izleyicimiz. Evet. Faizli muamelelerden, işlemlerden Müslüman sakınacak. Yani hayati bir zorunluluk olursa o ayrı bir şeydir tabi. Ama faiz almak vermek, faize vesile olmak, sebep olmak hem almak hem de vermek. Diyelimize büyük günah. Evet. Dolayısıyla kişi hem kendisi uzak duracak hem de benim yakınımdı arkadaşımdı. Kıramadım. Efendim, şöyleymiş, şöyle ihtiyacı varmış. E ben almıyorum ya, o alıyor. Ama siz evet. ne yapıyorsunuz? Vesile oluyorsunuz. Dolayısıyla bunlardan uzak dursunlar. E, günahı kendisine de olur elbet. Hem o vesile olan kişi, hem de siz aldığınız için size vesile olur. Size günah olur. E, haram işlemiş olur. Bundan uzak dursunlar. Tabii dinimizdeki Karzı Hasen e, müessesesi vardır değil mi? İnsanlara güzel bir borç verme. Yani insanların zor durumlarında faize, tefeciye düşmeden böyle güzel bir borç verme, hatta imkanı varsa kişinin borç verenin o borcunu ona hibe etmesi. Yani bunlar işletilse o insanlar faize düşmezler. Evet. Şimdi bugün bir arkadaş, dost, akraba hatırına değil mi? faize, faizli krediye vesile oluyorsunuz. Hem o günah işli hem siz günah işliyorsunuz. Veya kefil oluyorsunuz bir insana. Evet. Kefayet güzel bir şey ama o ödemediği zaman ben kefilim. E sizin belki durumunuz yok. Ne yapıyor? Hem o uçurmak gidiyor hem siz. Evet. E bu şekilde aileler içerisinde, insanlarımız arasında zor duruma düşen kişiler olabiliyor. E dikkat edelim. Tabi bu müesseler de inşallah durumu iyi olan özellikle Müslümanlar yeniden gözden geçirip bu durumda olan insanları faize düşürmeden borç verme. Evet. müesseselerini geliştirirlerse bununla büyük sevabı olur.